Yeni bir sosyokültür programına daha hoş geldiniz. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi hak ihlaline uğrayan çocuklar için bireysel başvuru hakkını tanıdığı Protokolü imzaya açtı ve 24 Eylül'de Türkiye bunu imzaladı. Şimdi bu konu üzerine Uluslararası Çocuk Merkezinden Adem arkadaşla konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza Adem Bey. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle sizi tanıyalım. Sonra bu konu üzerine birazcık konuşalım. Memnuniyetle tabi ben e, uluslararası çocuk merkezinde e, çalışıyorum çocuk hakları bölümü sorumlusuyum e, hemen aslında uzatmadan hani e, biz çocuk hakları ile ilgili ve çocuk sağlığı ile ilgili e, çalışmalar yapıyoruz e, çocuk hakları ile ilgili yaptığınız çalışmalardan bir tanesi de uluslararası e, çocuk hakları hukuku e, mevzuatını e, düzenli olarak takip edip Türkiye e, ile ilgili e, olması gerekenlerle ilgili daha doğrusu e, savunucu çalışmaları yapmak ve e, Türkiye'de e, uluslararası kuru daha fazla duyurmak daha fazla kullanılır hale getirmek hı hı. E, e, böyle bir e, ihtiyari protokol neden var e, gelince de şöyle söyleyeyim aslında e, çocuk haklarına dair sözleşme e, bu senenin başına kadar e, bireysel başvuru hakkı olmayan tek e, sözleşmeydi. E, diğer tüm e, sözleşmelerin, insan hakları sözleşmelerinin, kadın hakları, yani kadına karşı her türlü ayrımcılığı önleme sözleşmesi ya da diğer tüm e, işte siyasi, e, medeni ve siyasi haklar sözleşmesi gibi diğer tüm sözleşmeler... E, Erwin bir e, bireysel başvuru hakkı vardı. E, bir tek çocuk haklarına dair sözleşmenin çocuklara tanıdığı bir bireysel başvuru hakkı yoktu. Bu da bir tabii çocuğa karşı bir ayrımcılıktı. E, bu yüzden e, bir e, sivil toplum örgütleri koalisyonu e, değişik e, ülkeleri de koalisyonun içine alarak ve değişik kurumları da UNICEF gibi kurumları da e, işin içine alarak... E, bu ayrımcılığa artık bir son verilmesi gerektiğini uluslararası alanda e, dile getirdiler. Ve e, çok da uzun sürmeyen e, fakat e, çok tartışmalı bir e, süreçten sonra e, çocuklara da bir bireysel başvuru hakkı tanıyan bir protokol hazırlandı. ve Bu protokol her ne kadar sivil toplum örgütlerinin tam istediği gibi Çıkmadıysa da yani çocukların e, bireysel başvuruları ile ilgili tam e, istediğiniz gibi e, bir e, protokol çıkmadıysa da e, bir protokol var şu anda ve çocuklar kendi ülkelerinde hak ihlaline uğradıklarında e, ve kendi ülkelerinde uygun bir Adaletli bir çözüm bulunmadığında artık uluslararası bir e, adalet mekanizmasına da hı hı. ulaşabilecekler bu e, Türkiye, e, Türkiye bu protokolü 24 Eylül'de imzaladı fakat 19 Kasım 2011'de ilk imzalayan ülkeler var. Mesela Şili, Finlandiya, Macaristan, evet. Kazakistan gibi. Evet. E, Öncelikle şeyi sormak istiyorum, bu protokülü imzalayan ilk ülkelerde bu süreç nasıl devam ediyor ve yeni imzalayan Türkiye'de süreç nasıl devam edecek? Diğer ülkelere evet, bir şimdi, benzerlik olacak mı yoksa çok daha farklı bir yolla mı devam edecek? Şöyle aslında, yine uluslararası hukukla alakalı bilinmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu aslında. Biz de kendimiz Uluslararası Çocuk Mahkezi olarak duyum yaparken bu konuda sıra onaylamada diye bir e, duyuru yaptık çünkü bu bir imza Türkiye'de e, diğer ilk baştaki 20 ülke gibi e, imzalayarak evet e, bu sözleşmeye e, onaylamayı e, düşünüyoruz fakat bunun için hazırlık yapacağız diyorlar Hı -hı. E, böyle bir e, söz söz vermiş oluyorlar aslında e, fakat bu söz hala yasal e, yükümlülüğü olan bir söz değil. Yani sadece bir imzalama bu. E, o yüzden şu anda açıkçası Türkiye'de asıl yapmamız gereken e, bu sözleşme ile ilgili genel altyapıyı, bu protokolle ilgili genel altyapıyı sağlamak, Türkiye'nin bir an evvel e, sözleşmeyi onaylamasını sağlamak. Sözleşmeyi onaylamak da yetmiyor aslında. 10 tane ülkenin Sözleşmeyi onaylamış olması gerekiyor ki sözleşme uluslararası bu protokol e, bir uluslararası yasa haline gelsin. <Gülüyor> ee, şu anda hala 10 tane ülke e, onaylamış değil bu e, protokolü. O yüzden diğer ülkelerde de biz onaylansın diye e, uluslararası bir e, koalisyonla beraber e, çalışmalar sürdürüyoruz. E, ama hani özellikle Türkiye'de onaylanması için çabalarımız tabi daha e, fazla. O yüzden de aslında hem çocukların Sizlerin bu radyo programını da yaparak bu bireysel başvuru mekanizmasını tanıtması ve Türkiye'nin onaylaması için cesaretlendirmesi gerekiyor Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni. Çünkü diğer tüm sözleşmelerin bireysel başvuru hakkını Türkiye onayladı. Bunu da onaylamalı ki çocuklara da aynı eşitlikte davrandığını göstersin. Peki Türkiye bunu imzaladıktan sonra bu protokolle ilgili genel altyapıları oluşturulduktan sonra e, nasıl başvuru yapılabilir? Yani anladığım kadarıyla çocukların bireysel olarak gidip ben bir istismara maruz kalıyorum ben şiddet görüyorum demesindense sanırım bir büyüğün büyün bunu yapması gerekiyor doğru mu? Büyük, ee, aslında öbür. iki türlü de olabilir ama e, doğru e, çünkü hani bizim istediğimiz aslında çocukların da doğrudan yapabiliyor olmasıydı. Bu tam olarak sağlanmadı e, ama e, şöyle e, diyelim ki e, bizim gibi e, ya da diğer başka sivil toplum kuruluşları örgütleri çocuk hakları alanında çalışan çocuklarla ilgili çalışan örgütler aracılığıyla da başvurular yapılabilecek. Ee, yani üçüncü şahıslar güzel kişilikler de yani sivil toplum örgütleri de e, başvuru yapabilecekler. Ama asıl şey şu e, diyelim ki Türkiye olayladı bu sözleşmeyi ve hı hı. bir çocuğun başına bir şey geldi. İlk önce bu çocuğun e, Türkiye'deki tüm yasal çözüm yollarını e, a, a, a, adalet yollarını tüketmiş olması gerekiyor ki bu protokol çerçevesinde bu uluslararası mekanizmaya başvurabilsin. E, bu, şu anda da Türkiye için tabii şöyle bir e, durum var. E, anansa mahkemesi dahil olmak üzere bireysel başvuru ve e, işte e, kamu denetçiliği kurumu, Türkiye e, İnsan Hakları Kurumu gibi kurumlar oluşturuldu. Baş, çocukların da başvuru yapabilecekleri. Fakat bunlar çocuk dostu e, Düşünülmedikleri için çocuklar doğrudan buralara da aslında başvuru yapamayacaklar. O bakımdan bir haksızlık söz konusu. Yani bunu da muhakkak gidermek için daha görülür bir şekilde hem bu mekanizmayı hem de diğer mekanizmaları çocukların doğrudan başvurusunu açacak şekilde geliştirmek gerekiyor. Bunun için de çalışma yapmak gerekiyor. Peki bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir mahkeme ve ülkedeki bütün yargı ve hukuk süreci tükendikten sonra yine bir sonuç alınamadığında bireysel olarak gidip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabiliyoruz. Peki evet. çocuk hakları komitesi bir mahkeme değilken bu süreç orada nasıl işleyecek? E, nasıl bir sistem değil. oluşturuldu? E, doğru e, fakat yine de etkili bir yöntem. Tabii Türkiye'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi çok kullanıldığı için çok fazla biliniyor. Gazete haberlerinde de çok kullanıldığı için. Fakat Birleşmiş Milletler'in diğer mekanizmalarında da aynı bireysel başvuru mekanizmaları vardır. Hı hı. Hepsinde de mahkeme olması gerekmiyor bu kuruluşların, şey komitelerin. Hı hı. Çocuk Hakları Komitesi'ne gittiğinde bir... Şikayet. Hı hı. E, bu şikayeti Çocuk Hakları Komitesi e, inceleyecek, devlete de kendini savunması için tıpkı mahkemelerde olduğu gibi e, bir e, fırsat verecek. Ondan sonra da e, kararını açıklayacak. Örneğin e, devlet e, çocuk hakları sözleşmelerini ihlal etmiştir dediğinde e, tabii ki mahkeme olmadığı için. Zorlama olmadığı için e, yine de sanki çok yumuşakmış gibi geliyor ama aslında o kadar değil uluslararası alanda ülke ile alakalı böyle bir karar aldığında böyle bir komite örneğin e, insan hakları komitesi e, ülkeler için e, bireysel başvurularda karar aldığında o ülke e, başka ülkelere karşı da sorumlu olduğu için büyük bir baskı altında kalıyor ve e, yapması gerekeni yapıyor aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de e, mahkemenin kararı aynı kadar bağlayıcı e, desek de bu e, komiteler için de aynı şekilde bağlayıcı kararlar. E, fakat Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de bizler çok daha, e, e, izlemiyoruz. Aslında Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çıkan kararları da tam olarak uygulanıyor. Bunu uygulamak için de yine bir e, politik bir e, kurum var. Ee, o politik kurumda e, Türkiye üye ülke olduğu için hani e, çok fazla e, aslında etkili olamıyor biliyor. Bu de, uluslararası kuvun uluslararası koruma e, camiasının aslında eksiklerinden biri diyebiliriz. Ama genelde ülkeler e, bu tip kararlara, örneğin çocuk hakları dair konu ile ilgili eğer Türkiye için bir karar veririk olursa bunu uygulamak için elinden geleni yapar. <Gülüyor> Oda, o aktif diğer tüm ülkeler Türkiye'ye baskı yapacaklardır. Ee, Peki hala süremizin sonuna gel yani geldik. Aslında birazcık daha vaktimiz var ama sizden son sözlerinizi almadan önce bir şey daha sormak istiyorum. Ee, çocuğun herhangi bir ihmal ve istismara maruz kaldığı gözlemlenildi. Ve e, Çocuk Hakları Komitesi'ne başvurmadan önce bu başvuruyu yapacak kişinin çocuğa haber vermesi gerekiyor. Öyle değil mi? Tabii ki. Evet. Yani çocuğun muhakkak e, uğru olması gerekiyor. Ha, e, ama çocuğun yüksek yararı gözetildiğinde çocuğun haberi olmadan da bu kişilerin Çocuk Hakları Komitesi'ne başvurabildiğini söyleyen bir yazı var elimde. Çocuğun yüksek yararına hareket ettikleri yalnız, evet, evet, ha. yıklamak da çok güç bir şey çocuğun yüksek yararına hareket ettiği çünkü çocuğun katılmadığı, çocuğun doğrudan katılmadığı hiçbir şey aslında çocuğun yüksek yararına değildir. Ee, bu da yüksek erer prensibinin bir parçası olduğu için, hani bunun kanıtlamak neredeyse imkansız gibi. Ama hani bu özellikle kondu, belki bazı durumlarda kullanılabilir diye eklenen bir cümle bu aslında. E, pekala, Türkiye 24 Eylül'de e, bu protokolü imzaladı ve son olarak sizden görüşlerinizi merak ediyorum. Devamı nasıl gelecek? Nasıl bir süreç bekliyor Türkiye'yi? Türkiye'yi aslında şöyle bir süreç bekliyor. Umuyorum biz ve birçok sivil toplum örgütü, çocuk hakları ve insan hakları alanındaki sivil toplum örgütü ve çocuklarla da beraber çalışarak, yani sizlerle de beraber çalışarak Türkiye'ye bu ilgili protokolü onarlaması sağlanacak ilk önce. Bu tabi bir süreç. Ee, ama uyarım bir sene içerisinde bunu e, yapabileceğiz hı hı. E, gibi geliyor. Çünkü Türkiye'nin e, hayır demesi için, onaylamaması için hiçbir e, önünde engel yok. E, Anayasa Mahkemesi'nde bireysel başvuru var. Diğer tüm insan hakları e, kurumları e, oluşturulmak üzere. E, o yüzden ilk önce onaylamasını sağlamamız gerekiyor. Hep beraber. Hı hı. Onaylandıktan sonra da Elimizde eğer e, davalar olursa e, bu mekanizmayı yani çocukların haklarını artık yasal hak olarak da Mahkemelerde daha sık aramamız gerekiyor. Hı hı. Bunun için muhakkak hem çocuklarla hem hem de herkesle beraber çalışmamız gerekiyor. Aksi takdirde çocuklar için bir adaletten, çocukların ayrım yapı, çocuklar, çocuklara ayrım yapılmadığı bir dünyadan bahsedemeyeceğiz. Pekala çok teşekkür ederim Adem Bey. Bütün bu güzel bilgilerinizden dolayı umarım başka programlarda da tekrar sizinle birlikte oluruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, Elinler. İyi akşamlar. Evet, Adem Arkadaş'la konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ee, Adem arkadaşla Türkiye'nin e, bu protokolü imzalama sürecinden birazcık bahsettik. Ve e, süreç nasıl devam edecek? Çocuk Hakları Komitesi'nde neler olacak? Birazcık bundan bahsettik. Fakat Türkiye'nin imzalamasının yetmediği, ...bunu uygulamaya koyması gerektiğinden de bahsettik ve programımızın gelecek bölümlerinde bu konun üzerine tekrardan duracağımızı... ...Adem arkadaş ya da başka biriyle bu konun üzerine tekrardan gideceğiz. Ee, çocuğun katılım hakkı üzerine, çocuğun katılım hakkının engellendiği üzerine daha önce bir sürü program çekmiştik ve... E, Çocuğun katılım hakkının engellenmesinin karşısında duracak böyle bir olguyu sizlere de duyurmak ve kendi hayatımızda da devam ettirmek için gelecek programlarda bizi dinleyin. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir şarkımız daha var. Şimdi onu dinleyelim. Ardından hoşçakal diyelim. Evet şarkımızı da dinledik. Önümüzdeki hafta yeni bir Söz Küçüğün programıyla ve yeni sunucu arkadaşlarımızla karşınızda olacağız. Bizi dinlemeye devam edin. Hoşça kalın. Söz Küçüğün Bir Çocuk Haftası programı Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu. Çocuk Hakları Savunucusu Özel Sesin Okullarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.